Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Zingli 35.000 yıldan sonra ilk kez üçlü olarak karşınıza çıkıyoruz. Çok enteresan bir tarif. Bunu yazın. 15 Ocak 2013 Salı sabah. Şöyle söyleyelim. 15.01 20.13 20 20.13 20 Saatte 8.33 İyi bence yani. İyi de getirmişiz. Toplayın bakalım. On 31 Otuz bir Otuz bir Saat kaçta? Otuz üç Yirmi on üç daha Otuz üç Otuz üç Bir daha On beş daha Hayır Kırk sekiz Kırk dokuz Yirmi diye mi iki diye mi toplanır? İstediğin gibi toplanır İstediğin gibi <gülüyor> Kaça ulaşmaya baktığını Kırk dokuz Sekiz çıkar Kırk bir Otuz üç Üç eksi üç Abi koskoca hafta sonu geçtik Şu hesapları o zaman yapmadık da şimdi yine yayında yapıyoruz ya <gülüyor> Vallahi yani Üstünden sonra programımızın bir köşesi olsun. Ee, bizim kaçıncı yılımızdı bu? 14. <gülüyor> 14. yılı. Günün, ta günün tarihinden modern sabahların 14. yılını ulaşan herkese bir küçük hediye bir Ama her günün tarihinden. Ama bugün dahil mi? Bugün, bugün dahil. dahil. Bak bugün 14'e ulaşacaksın. Ben bir dakika bakayım. Ulaşırsın abi. Ee... Ulaşırsın ya kolay. Abi o kadar kolay <gülüyor> değil ya. Vallahi billahi. <gülüyor> Tamam yaklaşık sonuç veririz. Yaklaşık 8 dönem. puan değil de 7 puan veririz. Mesela. Galiba ulaştım. Sabahların... Ben de ulaştım galiba. Ben de ulaştım ya. Söyleyeyim mi? Ben kendi ulaşma yolumu. Söyle. 15-01. 1-5-6 bir de birini in koydum 7. 7. Ondan sonra 2013. 20-13. 7-7 daha. E, 14. Modern sabahlarının 14. 14, sabahların <gülüyor> 14. yılı hayırlı oldum. Çok güzel ya. Bakalım, vallahi yapacağız? Şöyle şöyle bir düşündüm. Tam sonuç. Tamam vallahi tam sonuç. Beraber çektirdiğimiz fotoğrafların mecburiyet <gülüyor> sana vereceğiz iyi. Bugün günaydın. Günaydın. Good morning. Çok güzel esprilerim vardı sevgili dinleyiciler bugün için. Hem siz gülecektiniz, hem, hem biz gülecektik sürekliydi ama pestil gibi gelince Olmadı Yavrularım hasta Fahir İkisi de mi? Yani bir diş çıkarıyor Normal Biri normal diş çıkarıyor sadece Diğeri ateşler içinde yanıyor Yanıyor yanıyor Geçmiş olsun Valla geçmiş bir kere olsun daha daha. Ben de bir, bir çocuklara yayından. bakamadınız Ege Yani, yani bir çocuklara biliyorum. bakamadınız Buradan bu şeyle Tükenmez kalemle Boğazında şey Ondan orada tıkanmıştı Boğaz yolunu açmaya çalışıyorduk efendim Diye de polise savunacağım kendimi <gülüyor> Niye bakamıyorsunuz ya? Çocuk diş çıkarı öbürü ateşler içerisinde. Re, o çocuğa böyle şey verecektik biz. At yiyemi verecektik diş çıkarmasın diye. Süt içti çıktı. <gülüyor> ne yapacaksın? O kadar kalsiyumu ne yapsın çocuk? Yani Dişe abi. veriyor kendini. Bu kadar erken çıkarıyor mu diş ya? Daha dün bir bugünü Farkını verdik ya. Şimdiki ne çocuklar faiz cin gibi. Cin gibi değil mi değil <gülüyor> <mi? gülüyor> bakıyorlar. Ağzı diş doluyor çocuğum. iPad'e mi de böyle yapan bir dolu. böyle ince gibi olur. dişler. Bir yaşında böyle sıra sıra şey yapacak. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle şey de oluyor ya tamam, ama yapılan iş gibi olacak böyle. arası, arası, arası boyunca olmayacak böyle diye tükürüyorlar orada ya bizim Serdar'ların yeni bebeği oldu ya <gülüyor> en büyük korkuları oradan kalkıp konuşması yani ilk bebekleri öyle bir korku oluyor mu İge? İkinci de olmuyordur da ilkinde Halkı yani şu anda çocuk konuşacak diye bir haftalık üç haftalık falan işte ki biz bunun bir günlük halinde biliriz. Yani üç haftalık bebeğin kafasını kaldırıp şu şekilde çünkü o yatar pozisyonda oluyor ya. Şöyle eğip şöyle. Hayırlı işler gibi bir şey demiş Hayırlı işler demesini de gerek yok canım. Biz de yaşadık normal o bir korkuluyor. şey. Yani Çok normal. Günaydın falan filan demesi. Anneciğim o... günaydın. Sütün nasıl bugün falan diye böyle net. Bugün, bugün, bugün süt almayacağım. Laf sokmadan korkar. Bugün süt almayacağım. <gülüyor> çok kaçırmışım. Vallahi gaz <gülüyor> nasıl sancı yapıyor. Sırtımı okşar mısınız azıcık? <gülüyor> ha, laf Kusura bakmayın çok normal. Sen günaydın'dan değil laf sokulmasından mı korkuyorsun? Tabii bütün anne babalar aslında ondan korkar. Çünkü de ilk çocukta özellikle kendini bir eksik hissettiğin için çocuğuma yeterince şey yapabiliyor muyum diye. Hmm. Kalkıp daha doğrusu doğrulup. Çok güzel ya. vallahi bravo iyi ya. Biz ne yapalım çocuk o zaman madem bu kadar rahat bu işler. Şöyle bir de dirseğinin üzerinde durduğunu hayal etse. Yatıyor mesela. Şöyle hafif doğruluyor. Sonra dirseğ, dirseğ, sağ dirseğin üzerine yüklenip. Çok iyi ya falan diye. Kaçlarıma açtık. Yok, bir eline yatırmış. oradan bir gözlük alın. Gözlüğü <gülüyor> sapıya. Onu oraya değilim. Oraya kandırırsanız. Yani, yani zor zor. Oo, Anne baba olmak zor. Zor hiç. Bu tip eyfanlardan dolayı yani. Yoksa gerisi bir sevgi ortamı tabii ki tamamen şimdi e, biliyorsunuz modern sabahlar Oscarların habercisi diye geçer doğru ama bir şey daha geçiyor o da bizden çaldı bence e, altın küreler verildi böyle biz aslında hiç bahsetmesek de biz dün izleyemedik yeni ateşler vardı şeyler vardı evde e, <gülüyor> sabah oktay anlattım lastikler falan yakıldı yani bayağı kötü ya evde Ali Bu lastik gece... yakmış molotov atmış ciddi misin ateş Vallahi... yükseldi diye İsyan çıkardı. İsyan ben oldu. pek inanmadım ama. Yok yok ben söylüyorsam inan ya. Molotov attığını emin misin ya? Böyle taşlarla falan Sen attığını. nasıl başlattın? biber kız bir şey o tip bir şey kullan. Sirkeli suyla. Ateşini söndürdün. Ateşini, Ateşini söndürdüm. Allah Allah ya. O yüzden acaba bana sürpriz mi olsa? Gerçi yalnız bugün, bugün kadar salı. kaçabileceğim yani. Evet, yani bugün bütün gazetelerde var hem hem de ee, dün yani pazar günü yayınlanır. Pazartesi konuşulmayabilirdi ama bugün sadece. Şimdi ben dün akşam izledim. Benim pazar akşamı olmadı ama bir şey etmişti Bu Netflix filmi go, var ya. Cukulün projesi çok üzüntü. Da... özel gösterimiyle izledi Ankaralı Seçkin evet. Ve şanslı bir seyirci grubu. Argo'nun bir George Clooney projesi olduğunu da hatırlatayım Çünkü George Clooney bozuluyormuş. Benim projem. Benim projem. Neden söylenmiyor falan Şey diye. gibi mi ne derler Argo'nun ıı, yapısı? Bay Fahir Öğünç gibi mi yoksa şey gibi mi? Daha çok Ezogin'in hikayeler gibi. gibi. Aha, evet abi. abi. Daha çok Ezogin'in hikaye. Yani ortada bir sinopsis varmış. Sinopsis. Hı -hı. E, George Clooney'nin yazdığı. Ha. Ondan sonra hadi demiş al sen bunu yap demiş. Ben Efrik'te. İyi versen ya. Yapmış. Çok da güzel yapmış herhalde. İzleyemedik ama... Topladı götürdü. Orada en son en iyi film ödülünü aldığı zaman yapımcısı çıktı ve büyük teşekkür etti. <gülüyor> yani dünyadaki büyük ve İngilizce şey yaptı. İngilizce tabi elçiliklerde çünkü <gülüyor> <yapıyordu>. çünkü. <gülüyor> ve şey oldu. Aa dedim. Aynı bizim <gülüyor> Aynı bizim kafalı adamlar bunlar o zaman. Ya yani biz de dedim her gün konuşuyoruz yani bu ve gerçekten tebrik ederim kendilerini. Yani bu hareketlerinden dolayı hep atlanıyor çünkü büyük elçilikler. Ee, bu kez nihayet bir ödül konuşmasında onlara da teşekkür edildi. Oscar'ların gerçekten habercisi oluyor mu bu? Oluyor tabii. Yemekli haberci diye geçer. Yani... Ya bu şeydi değil mi? Bir yemekli olanıydı. Oscar Oscar'da eskiden yemekli değil miydi? Oscar'ın ben... ödülü büyük. Bunda da yemek güzel. Oscar'ın Oscar'ın yok ya yemekli. Burada da bir tek bu... yemek yer. 50'lerde 60'larda falan sanki böyle yemek yiyorlar gibi geliyor bana. Yok, bilmiyorum o dönemi şey yapmadım ama burada da yemekli ama şey de yemekli. Kimse yemek yemiyor zaten. Yani bir tek Robert Dunn Junior hapur hapur yemek yedi. O, o da zaten personel yemeği istemiş. <gülüyor> ne çıktı demiş personel yemeği. Mercimek var. <gülüyor> Soğan kariyerinden demiş. Hmm, ondan sonra hmm... Daniel de 50 los aldı mı ödül? Aldı evet. En, Hadi canım. En iyi erkek oyuncuyla aldı. İlk oyununu oynadı ya ama şimdi ben Lincoln dedim Abraham Lincoln. Benim şöyle bir korkum var bu Denil Delius eğer Oscar alırsa Hı. kafasında yanlış o bir şey olur. O sene bereketli geçecek diye Hayır şöyle. bu biraz fazla Oscar aldı. Ne? İki tane aldı adam ya. E üçüncüyi alacak işte. Alırsa. Adam affedersin ya on yılda bir alıyor ne yapsın korkunun. bir zaten on yılda bir de film çekiyor. Her filmden sonra Oscar alınacak diye yanlış düşünce kafasında oturacak. Hı. Ben filmde oynuyorum sonra paramı alıyorum. Şaşan günü paramı alıyorum bir iki ay sonra da. Oscar mı? Bir tane mi? aldı dediğin ne aldı bir solay aldı. Solay aldı. Bir de şeyle mi aldı? In the Name of the Father'la aldı. Derbide bulat. Yo derbide bulat aldı. Aldı. aldı diye. Derbide bulatla aldı diye. The Name ben, of, of the Father'da bakalım. şey aldı. Babası gelme almıştı. Babası mı almıştı? Galiba babası gelme almıştı. Seni yardımcı ya. almıştı galiba. Öyle bir şey vardı. Hep böyle filmlere Oscar verilmesi lazım diye böyle bir şey. Ya be her filmde olmuyor. Yo benim oynadığım her filmde genelde bir şey aldım ben. <gülüyor> Ondan sonra bakalım kimler ödül aldı? Başka kim? Eee En Hathaway e ödül aldı. En sıçan, sıç sıçan saçlı sanatçımız. <gülüyor> o hangisiydi ya En Hathaway? Var ya kır kırılan kolu kırılan zayıflıktan kolum kırıldı diye. Anne kafam An yanıyor dedikten sonra <gülüyor> anne kolum kırıldı diye bu videosu olan kadın. Esmer Cem'e. Geçen sene Oscar'lar Oscar <gülüyor> sunuyor. Tamam, teşekkürler. Kötü kötü sunu. Vallahi bilmiyorum ben de Ağzım dedim, çok büyüktü şey benim. Saçları diyecek kestirdim ki kendi ağzımın içine girip yok olayım. Esas Ben Affleck e, en iyi film en iyi yönetmen ödülünü kazandı. İlk konuşması sırasında George Clooney'e teşekkür etmeyi unutmuş. Terbiye. Ama son onlar artıyor. kanka değil mi zaten ya? Olsun abi kanka. Abi, kanka kanka, kanka orada ayrı. teşekkür edeceksin ya, yani. Şimdi yarın öbür gün ben sana bir sinopsis versen. Bay Fire Öğünç. Ya, olacak şeyler bunlar. Sen de gittin bunu çektin. Gittin en güzel şekilde. Biraz yerel motiflerle sözlerim. By Fire Adana, değil de. Adana Altın, çünkü... Altın Koza'da şey aldım. Çok özür dilerim. Bay Fahir Yanlış örnek ver mi? Bay Fahir Öncü A'dan Z'ye dört başı mamur bir proje. Tabii. Aynı şeyden diyorum. hikayeler. Ezogel'in hikayeler gibi düşünelim. Gittin aldın bana teşekkür. Hiç lafımı bile etmem. Hiç lafımı bile etmem. Ben ederim Allah. Bana teşekkür etmedi diye yani. Sana teşekkür etmiş. de şey yapma da. En azından bizim de adımız geçebilir. Sonuçta o proje verilirken ben de oradaydım falan diye şey yapardım. Valla e, teşekkür et, etmeyi unuttu ama sonra e, Karısigil e, Jennifer Hanım sahneye çıktı bir sonraki ödülü vermek için ve şey diye başladı e, sözüne. E, az önce ben iki kişiye teşekkür etmeyi unuttu onlara teşekkür etmekle. Kocam gel unutmuş. Öyle bir öyle bir şey var mı ya? Bir Demek ki var mı? Yani Hollywood'da da hiçbir şey değişmiyor gene erkeklerin arkasını toplayanlar kadınlar. Bu salak becerime dur ben çıkayım şey yapayım falan diye. Hep çocuk ruhlu oluyorlar. Hadi, Ondan... Salak diyorlar kocalarına Vallahi, değil mi? salak. Valla o Ay, sırada. salak çıktı. <gülüyor> <Ya, gülüyor> BNF'e vermişti çaya kahveye kendini zaten. ha iyi topladı mı? Çok güzel süpersin Jennifer diye. Ondan sonra neyse beraber çıktılar da bir şey oldu. O yüzden zaten bu ünlüler hep ünlülerle evleniyor yani ne bileyim şimdi Ben Affleck bir tane doktorla evlenseydim bir öğretmenle evlenseydim mı, olur muydu? nasıl çıkacaktık nereye, mı? aynı Konuşmanı pazartesi mi? okulda çocuklara söyleyeceksin çocuklar bu arada benim kocam biliyorsunuz ünlü kendisi, <gülüyor> kendisi. çocuklar George Clooney'nin projesiydi bu aslında ona da bir teşekkür etmesi gerekirdi ben diyorum ben onun namına sizlere teşekkür ediyorum kodla gelen yine yok Kotla gelen Hiç. yok mu? Kodla gelen düğün bayramı. Altın koza en büyük farkı herhalde bu. <gülüyor> ee, ne oldu Oktay? Boğazına bir şey mi kaçtı? Kaçtı evet. Genzime kaçtı. Hayır boğazıma da değil. Genzo. <gülüyor> Judy Foster aldı. E, yaşam boyu. Yaşam boyu ne? Başarı yaşam boyu ödümler. için biraz genç değil mi Judy Hanım? Tahli. Ama çok erken başladı. Yani yani başladı sigorta, sigortası çok erken başladığı için erken bitti. Doğru doğru. 50, 50 mı? Ali Kardeşini... Tezel açıkladı geçen gün Judy Foster'ın. Judy daha bir <gülüyor> film çekmesine bile gerek yokmuş. Her <gülüyor> filmden çünkü pay aldı, alma noktasına gelmiş. Mel Gibson'la kankaymış Judy Foster bu arada. Hadi canım. Onu da öğrenmiş olduk. Nasıl kanka derken? Bayağı yakınlar, <gülüyor> hala ya. Bayağı yakınlar <gülüyor> diyorum. Tabii canım. Stikeri var ya abi Hollywood stikeri. Bir kere aldı onu. Onu bir yazın. kere aldı. Dört senelik o stikerler biliyorsun. Girebiliyor yani en ön şeyde Judy Foster'la beraber girdiği için herhalde o baya Rus soğaltalı falan bir masada Oturuyorlardı <gülüyor> beraber Çok mutluydu iki tane de Oğluyla beraber gelmiş Julie Foster Aslan gibi oğullarıyla gelmiş maşallah Dedirdi Ondan <gülüyor> <gülüyor> Boyu Boyu ile boyu, ilgili bir şey söyleyecektim mi unuttum Boyu kadar oğulları var iki tane ben kendisine... büyük, küçük yani. Kaç so, yaşında başladı ya Jude Foster baya küçük başladı değil mi? 4-5 yaşlarında başladı. Reklamlar. Reklamlar. Ama ilk tabii ki Taxi Driver değil mi çocuklar? Yok Taxi Driver'dan öncü var. Taxi Bağcanın Driver'da da, 16 yaşında. Tecrübeli var. bir oyuncuydu baya. Baya baya. Emekliliği bekliyorsun falan diye konuşuyormuş Robert De Niro ile. Öyle. E, hadi o zaman. Bakacağız. Başka daha gelir. Yavaş yavaş gelir. Daha haberler var sevgili dinleyiciler? Büyük olaylar dönüyor, büyük filmler dönüyor ve bu filmlerin içinde rol alıyoruz hepimiz. Haberin olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türkiye Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, haberler, espriler, şakalar buyursunlar. Maç hmm. Hiç duymadım. Ne konuşturdun en başında? Şarkı söylüyorduk en son. O kadar güzel şarkılar var ki hepsini çalacağız bu saba. Hadi bakalım. O zaman Temmuz'da doğum oluyor. Ben de onu muştulayım. Aaa Kraliçe'nin torunu. Torunu evet. Torununun. Bak dikkat edersen monarşiye nasıl bağlıysam prensin Kraliçe'nin düşünsen... torunu değil. olur mu? Torununun çocuğu. Torununun çocuğunu çocuğu, ham gördüm. Hamma olacak dedik ya ya. Kraliçe hamma oluyor diye. Kitap çıkacak. <gülüyor> Tabii canım. Benim kitabım olacak o da. Özce <gülüyor> <Rizya, gülüyor> hammayım sonra kraliçe, kraliçe. <gülüyor> demiş. <gülüyor> Önce hamma sonra kraliçe diye yazacağım ben kitabı. Resimli kitap ee, ve e, çıkış tarihi belli oldu. Temmuz Tem 15. <gülüyor> Anca işte basınları falan. En son çünkü bebeğin fotoğrafında olmasını istiyorum en son sayfalarda. Oraları boş bırak oku. Sen o kitabı 2,5 sene geç çıkar da bakalım. <gülüyor> Satmadıktan sonra açıklamalarda ben gene programa konuk ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Biraz geç kaldı. Çocuk da bayağı büyüdü bu arada. Ya çünkü neden? Nereden çıktı? Ya benim bir şey diyeceğim. Kendi kendime çanak sorulara konuk alma şansın var mı kendi kendime? Yoksa Bay Fahir önce mi gider? İstersen e yani hem çanak sorular hem konuk sunucu falan olunca İki şapkayla mı çıkmış? Bay Fahir önç olur ama değil mi o zaman? O evet. zaman otomatikman Bay Fahir Önc'e gider bence hiç Daha şey programın formatını abi. bozma. Hiç girmeyeyim o konu oraya hiç girmeyeyim o zaman. Bay ya. Oktay Demirci diye bir programa dönüşür o. Bay Ve Oktay Demirci'li yani. çanak sorular olur ama. Ee, Besat Uygun'un Uygur'un yaptığı Ben bilmem, işin bilir taklidi gibi bir şey olur. Ki Be yani. Bessat Uygur'un kimi taklit? Hangisinin taklit olduğuna karar verdi mi? Türk halkı kararını verdi. Bessat Uygur dedi. Vesat Uygur muymuş? Hı hı. Neyse biz dönelim şimdi Vesat Uygur'dan tekrar bebeğe. E, Temmuz'da doğacakmış. İlk e, görüntüleri yayınlandı mı? Ultrason görüntüleri mi? E, tabii canım. Mi? Tabii. Yok daha yayınlanmadı ama kraliyet şeyde Buckingham'da konuşuluyormuş. Portresini yapmışlar hamma. ama. <gülüyor> ultrason fotoğrafına bakın. Aynen hamam. Birebir demiş Philip. Kim, kim diyecekti Filip başka? Kime benzetebilir yani? E, Kate geçen ay hastaneye kaldırılmıştı. Ondan sonra Yok be normal rutin şeylere gitmiyor mu? Maneye gitti. Maneye gitti. Hastane. Yani hastaneye kaldırıldı şeyim. Sabah bulantıları, sabah bulantılarının sayısı artınca endişelendiler. İlk demek ilk dönem bu değil mi? Ege bulantılı ilk Saray, gece, saray doktoru serdi. diye bir şey yok mu ya? Saray, saray doktoru, doktoru var. var saray doktoru doktor sevk yazıyor. Nasıl? Hastaneye mi? <gülüyor> Londra <gülüyor> Devlet <gülüyor> Hastanesi'ne mi gönderiyor? Tabii evet. Belediye hastanesine gidiyor. <gülüyor> Londra Belediye hastanesinde. Zaten şey de yakın, saraya da yakın. Hemen çıkıyorlar karşıya geçiyorlar giriveriyorlar. Kraliçe olunca fark ödemiyor da düşesler %10 ödüyorlar. Ödüyorlar mı? Ödüyorlar. Çünkü monarşi hepsini ödüyor. karşılamıyor. Sonuçta herkesi hepimiz ödüyoruz yani. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Şimdiden o zaman e, sağlıklı olsun. Bir Guinness rekoru ben. haberi var. Onu şey yapalım. E, Aydın Söke ilçesinde 34 yaşındaki Ferkan Bey 14 yılda 13 kez beyin kanaması geçirdi. E, doktorlar zaman zaman hastalığın e, gerilemesiyle bir mucize. Allah Allah nasıl oldu ya? On, 14 sene devam. Gerilemesi dediğin. Bir sene atlamış. Bir sene mu? atladı ara ara geriledi. Bayağı geriledi. Ondan sonra 20'den fazla beyin acıyosu yaptırdı. Ee, Furkan Bey'in, Ferkan Bey'in tek isteği Guinness Rekorlar kitabına girmek. Ee... başka bir şey yapamayacağım ortaya çıktım ya. <gülüyor> ben beyin kanaması dünyada en çok beyin kanaması geçiren insan rekorunu e, başvurularını yaptı bekliyoruz demiş haber bekliyoruz bir daha geçirmeyi mi bekliyorum demiş Ya yani, artık yeter mi demiş Ya artık yeter dedi adamcağızın en büyük isteklerinden bir tanesi bunun rekorlarının tescil edilmesi yani madem böyle bir musibetle mücadele ediyorum geçmiş olsun da ben de iki defa oldum beyin ameliyatı ben de gideyim o zaman ege sen zaten e, iki tane daha olursan Bence bu konuda... İki tane daha mı olmak? Tabii şey diye girebilirsin, başvurabilirsin. İstemediği halde beyin ameliyatı olan adam en çok diye. En çoğu da bir yere yerleştir. Tamam. Bu cümlenin içinde. O zaman başvurabilir. En azından başvurabilirsin. Belki kabul edilmez ama. Sen ona varis çoraplı güzel bir fotoğrafını gönder. Koyalım bunu. <gülüyor> bunu da koyun. Kitabda da bir renk olsun. Yani. En sonunda. En sonunda fotoğraf. Çok güzel olur ya. Amerika, Meksika ve Almanya'daki metrolarda binlerce kişi metroda pantolonsuz yolculuk eylemi çerçevesinde neyle seyahat etmiş olabilir? Don'la. <gülüyor> Tebrik ediyorum. <gülüyor> ee, İstanbul'da da geçen yıl düzenlenmiş miydi bu? Yok ya. Geçen yok, Onu yapamadılar. Don'la dolaşacak durum yok kimsenin. Short mu giymişlerdi ne olmuş? Şort tipi bir şey olabilir. Yemedi diyebiliriz ona. O bu kez, kez İstanbul'lu e, pas geçmişler. Shortla biniyor onlara valla e, 4000 kişi katılmış New York'ta sırf New York'ta 4000 kişi bu ne ya zaman oluyor ya bu şeyi tarihe yanlış yanlış değil mi yap yaz sıcaklarında ama şey ya şimdi metrolarda falan sıcakta daha çok üşürsün hmm. yani oradan birden esiyor çünkü Tabii, tren, tren gelirken o nasıl bir esintisi oluyor tren Hayır, gelmeden zaten önce esintisi gelir çok soğuk metrolar bizim şey gibi düşünün e, metrobüs gibi düşünün metrobüste Evet doğru Şeyde, ya, Evet, soğuk ya. Ya, evet soğuk. E, metrobüs <gülüyor> Metrobüs deyince ben de, de şapak attı <gülüyor> yani Ama Kapadım, bir taraftan kapattım. da mantıklı Şimdi donla bir takım adamlar bindi Bu adam böyle bir Klima e, artık, eylem yapıyor Bir espri yapıyor Onun bir heyecanı olabilir Yaz zamanı olduğunda o heyecanla Çevreye rahatsızlık verecek Yani bir görüntü çıkabilir ama kışın Soğukla büzüşme olduğundan hiç, rahat, hiç, rahat rahat, rahat. Belki de onu herhangi havalar soğukken yapalım ki kimsenin orası burası böyle şey olmasın, ne olmasın? Ee, taşkınlık yapmasın <gülüyor> evet. ifrada kaçmasınlar ne olmuş niye İstanbul'u dahil etmemişler ben onu anlamaya çalışıyorum ama maalesef cevap yok ee, neden İstanbul'u biber gazı yemesin diyedir ee, ...olabilir o ya... Yani. ...donla dolaşan adamlar... ...vallahi 4000 kişi aynı anda binmişler... ...efendi gibi donla gezmişler... ...donla yani dolaşıyorlar... ...molotof kokteyli... Ya, molotof lastik, kokteyli yakıyorlar. ...lastik yakıyorlar... ...lastik yakıyorlar derler... ...olabilirdi çünkü o cümle ama oluyor... Ama ...cümle arka, arka sıralayınca oluyor yani... Ama ...13 senedir yapıyorlar Oktay yani... ...bundan güzel ne var... ...13 senedir orada bir tane şey Tabii varmış... ...ya 13 şey. sene mi olmuş... ...tabii 13 sene... ...her sene katılıyorum demiş... ...Michigan'dan geliyorum ben... ...tabii Amerikan'ın çok çeşitli eyaletlerinden... ...herkes akın ediyor <gülüyor> Tabii ki. Modern sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar She's crazy like Aynı yapıyoruz sevgili dinleyiciler Bu, bu da aynısıydı da daha çok çalışacağız buna daha bu hazırlığı. Bu hazır başka değil. bir versiyonu Ay çok üzücü şeyler var bunlar. Oktay balla yani ne oldu ya? Oktay çok üzülecek bu konuya. Müze kartı sınırlama geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. İşte bala bu sabah. Müze çekime... kartı ama modern sabahlara sen tanıttın Faik. Ya ben tanıttım da. Hatırlıyor musun yani şimdi. Tabii ki ben de sonlara sahiplendim yani, yani o var ama e, yani sen tanıtın sen, sen üzülmedin mi hiç hiç mi hiç ya. Ka müze kartı Türkiye'ye fahir getirdi tadını oktay çıkardı diye. Yani ben öyle bir e, hürriyetin Ankara ekinde öyle bir haber okumuştum. <gülüyor> Türkiye'ye fahir getirdi tadını oktay çıkardı diye. 30 lira karşılığında alınan müze kartla Türkiye'deki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri sınırsız olarak ziyaret edilebiliyordu ancak işler... <gülüyor> kadar kolay değil artık. İşler değişti. Bakanlık yaptığı düzenleme ile ziyaretleri sınırlama getirdi. Artık bir müze aynı müze kartla yılda sadece bir defa ziyaret ediliyor. Çünkü niye abi? giriyorlar? Mükerler, müker. Giriyorlar, çıkıyorlar. Müzeye giriyorlar. Oktay vallahi yol yapmıştı şeyi. Oturuyorlar. Tuvalete gidiyordu. Sabaha kadar oturuyorlar, <gülüyor> oturuyorlar. Bir müze kart alıyorlar. Neymiş, benim müze kartım var? Olur mu ya? Bir müze kart, bir neşme tabağı. <gülüyor> Dört bütün saat. Olacak şey değil. <gülüyor> o... Müze kartı indirim mi yapsak dükkanda acaba ya? Vallahi müze kart sahiplerine indirim yapalım bari oradan neşveleri olsun. Müze kart sahipleri çünkü bir daha kim müze kart alır ya. Ben aynı müze yıl içinde 2 3 defa gidemeyeceksem niye müze kart alayım? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olur ya. Müze kart bir KGS. <gülüyor> KGS kartla müze karta Oktay KGS deme olsun. ya KGS'ye KGS'lileri şey olur ya. Herkes ne? de KGS var. Ben de bile 2 tane KGS var. E olsun herkes olsun abi ne olacak? KGS kartı olan mağdur olmadı mı? Olmadı aslında tam olarak <gülüyor> ama. Yani Ocak sonunda itibaren o zaman yapalım. Ocak sonunda bitiyor çünkü değil mi? Bitiyor. bitiyor. O KGS kartı verene yüzde kaç indirim? E OGS kart mağdur olmayacak mı zaten? OGS mağdur olmayacak OGS kullanıyor görümden. çatır çatır canım. KGS'ci kullanan. OGS, OGS'de sıkıntı yok. KGS'de sıkıntı var. Gerçi onu aktarabiliyor bakarım. KGS'deki parasını ama. Onu bakarız yani Onun, Onun öyle bir cihaz şey yapabilirsek, göre... içindekileri alabiliyorsak bence o kartları toplayalım derim yani. Sonuçta bir şekilde karlı çıkarız. Benimkinde çünkü 20-25 lira gibi bir rakam olduğunu ben biliyorum. Hadi, hadi ya. Var tabii. Orkun var. Yani, Orkun gidip, gidip gidip gelelim o zaman. Gidip gidip, gidip gelelim. Gidip yani, çıkalım. İhtiyacı olan varsa gönül rahatlığıyla verebilirim. Neyse bir başka üzücü hadisede Belçika'dan geldi. Ee, Belçika'da yaşayan Sabine Hanım e, parantez içinde 67. Geçen cumartesi arkadaşını başkent Brüksel'deki bir tren istasyonundan almak için otomobiliyle, hususi aracıyla yola çıktı. Ee, aracında da tabii ki küresel konumlama cihazı e, olarak tabir edilen, sistem olarak tabir edilen GPS cihazı da var. Tren istasyonunun adresini girdi e, ve takip etmeye başladı. 100 kilometrelik bir mesafe bu sonuç itibariyle. Biz tabii az da değil. Az az da değil. Fakat kendisi Brüksel'e gitmek isterken 1328 kilometre yol alıp Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e ulaştı. iki gün otomobil kullanan, birkaç kez yakıt alan ve gecelerini otelde geçiren Sabine Hanım, Zagreb tabelasını görene kadar hiçbir şeyin farkında değildim. Sadece GPS'im ve ben güzel bir yolculuk ettiğimizi Abi düşündüm. Belçika'da küçük ülke değil mi ya? Ya hakikaten i̇ki nereden... İki günlük ne mesafesi var o ülkenin? Kadın Peki nasıl hızlı? bir güvense yalnız Yavaş yavaş gitti herhalde. <gülüyor> Bilgi anladım kadarıyla. Yok yavaş da değil ya da ya. Çok hızlı gitmiş olması lazım değil mi ya? Hesaba göre. Yani <gülüyor> nasıl böyle kilometre... tereddütte kalıyoruz? Ama bazı insanların şeyi yok işte mesafe mefhumu. Bunun mesafe mefhumuyla falan açıklanır bir tarafı yok. yok ya. Aç, aç şeyi, camı aç şöyle. Gerçi çok da eleştirilecek bir durum yok faal. Yani senin de bir Çankırı Havaalanı hadisen var. <gülüyor> ama yani ben bunu <gülüyor> <gülüyor> açmak istemezdim ama bu kadın da öyle oldu herhalde. Vallahi akrep yani. tabii oradan da uçak geçtiğinde göre herhalde böyledir diyor. <gülüyor> ama hakikaten Çankırı Havaalanı dinleyicilerimize değil. dinleyicilerimize bir bilmeyenlere Anlatırsan Çankırı Havaalanı. İşte, e, havaalanına gideceğim. Her zamanki yolu kullanmıyorum. Nereden gidiyorum? Konya yolundan aşağı doğru saldırdım kendimi. Havaalanını tabelalarını takip ederek gidiyorum. Ne zamana kadar o sitelere gelmeden öncesinde bir U dönüşü yapıyorsunuz ya. Evet. Orada tabela da şey yazıyordu. Çankırı Havaalanı yazıyordu. Yani Çankırı. Daha doğrusu üstte Çankırı Havaalanı. Virgül, ve, virgül, keşke öyle yazılsa. Tabelalarda virgül kullanımı çok saçma bence. Tabelalarda virgül kullanılıyor olsa ben orada anladım ki Çankırı yani oradan Çankırı'ya da gidebiliriz, havaalanına da gidebiliriz. Ama ne yazmışlar? Üste Çankırı, altta havaalanı yazınca tabela da küçük ben onu ne diye algıladım? Çankırı Havalanı. Allah Allah dedim. Demek ki yine ülkemiz tabii bir demokrasi. Havaalanı cenneti. Havaalanı cenneti. Bir de Çankırı'ya havaalanı açmışlar demek ki. Ben düz düz devam ediyorum. Fakat bir süre sonra havaalanının tabelaları kayboldu. Ben de dedim ki Allah Allah burada bir hata var ya tabelalar yenileniyor kaldırıldı şuradaki benzin istasyonuna gireyim de sorayım diye oradaki pompacı arkadaşa gittim dedim ki arkadaşım dedim ben dedim havaalanına gideceğim nereden gideceğim abi yanlış gelmiş buradan U döneceksin orası dedim Çankırı havaalanı ben Esenboğa'ya gideceğim o, o da orada dedi o da orada. Ne adam da güzel. Ne kadar güzel şey yapmış seni ya. Hakikaten. Vaziyet dedi vallahi. Orada gülse mesela ona böyle bir şey yok falan dese. İçeri de kadar... arkadaşlarını çaarsa. <gülüyor> ne <ben gülüyor> <bir gülüyor> <dakika gülüyor> dur bir daha soracağım bu soruyu falan desin. Ne kadar? Ne kadar Onur Kırıcı. Şey yaparsın, üzülür. Vallahi <gülüyor> Çankırı hava alana. Ben birilerine kötü davranmak istiyorum ya şu efendim. Kaç gündür aklımda. Bir reklamımız var ya bizim. Ciğerim yanıyor yanık ciğeridir falan diyen He. bir adam. He. Yani böyle birisi gelsin bana derdini anlasın ben onunla dalga geçeyim istiyorum. Hiç hayatımda öyle bir şey yok yani birisi gelsin çevremdeki insanlardan birisi gelsin derdini anlasa dinlerim yani yardımcı olmaya çalışırım ama öyle bir adam olsun ki anlatsın bir şeyler ben onunla dalga geçeyim istiyorum ne yapmam lazım? Dertli ve hiç umursamayacağım birisiyle arkadaş mı olmam lazım? Yo şu anda bu isteğini yerine getirecek pek çok insan bulabiliriz sana. Biz sana yönlendirelim ya Ege. Ama yani öyle biraz şeyim. mi? Şey mesela abi. Bir, birisi e... dertliyse benim de yani bir empati şey bütün hayatımın Şöyle... derdini adamıyorum ama üzülüyorum yani tamam. birisi bir derdini anlatır. Anladım. Ben Anladım. istiyorum ki böyle bir daha geçeyim işte kolum kırıldı kırıkta. kırıldı bir şeyler anlatayım mesela adamı. Yaman, yaman Tam da yapıyor. şu anda aklında yok anladığım kadarıyla. Yani verdiğin <gülüyor> örneğin rah Rahatsızlığına göre bir şey diyeceğim işte. Anladım. Şey yapabilirsin. E, dükkana davet edebilirsin. Hı hı. Dikkat, burası önemli. <gülüyor> Kendi cariğine yazmak kaydıyla. Yani. Cari e, yok hocam. Ege e K cari diye geçer. Ege K cariye yazılmak kaydıyla e, davet edebilirsin. İki kişilik bir yemek verebilirsin. Mesela bir üçüncü, yani. üçüncü olarak e, yanlarına oturursun. Yani bunu da en başta söylersin böyle böyle. Ben sizinle dalga geçeceğim. <gülüyor> Tabii ki mesela iki saat oturacaklarsa onlar bütün iki saat istemiyorsun herhalde değil mi? De bir iki defa mı? laf sokuyorum falan tamam. umursam. O bana bir şey anlatmaya çalışırken ben alay edeceğim. Arada yarım saat mesela. Arada da değil hatta sonda olsun istersen yemekleri evet. falan da yenmiş olsun. Sondaki yarım saat boyunca ben de sizinle oturacağım falan deyip böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya yok şey yapalım. Orta mı ee, şimdi yarın öbür gün bize birileri gelir bir derdini anlatıyor olursa ben şey diyeceğim ya ben onlardan hiç anlamam da mesela böyle ilişkilerle ilgili bir şey oldu bir sıkıntı <gülüyor> oldu işte çocuk bir şeyler anlatıyor abi işte böyle dedi şöyle yaptı falan filan diye ya ben onlardan çok anlamam acayip bir arkadaşım var acayip anlar bu işlerden gerçekten aşk doktorudur gerçi aşk doktoru diye birisi var var. Şeyk doğdu. Bir şey deme. Bir şey deme ne şey ya. yani, <gülüyor> Ben senin bir arkadaşımla var. konuşturayım o sana bu konuda çok yardımcı olacağına ben eminim diye. Ama ya iyi kalpli bir adamsa Ozan gene onun derdini dinlerim ben yani. Bana böyle tam kötü alay ettiğimde vicdan azabı duymayacağım birisi lazım. He, pis bir adam arıyorsun. Pis bir adam olsun ki ben de yani gönül rahatlığı ile yapayım. Şimdi birisiyle dalga geçeyim desem iki dakika dinledikten sonra akkata halinde üzülebilir. İnsan olan üzülür yani. O reklamdaki gibi yanıt yer iyidir falan diye. O noktaya gelemiyorum ben hemen. Kimse de gelemez zaten. Benim aklımda bir iki kişi var. <gülüyor> yani benim onlarla sorunum yok da. Senin sorunun olduğunu düşündüğüm bir iki kişi var. Onları ayarlayabilirsek sana bir doğum günü sürprizi yapalım bu sene. ay çok güzel olur ya. Vallahi Ege Kayaç'ın doğum günü. Bana öyle bir masa Yaklaşıyor. kurun ki. Ondan ona zıplayayım masada böyle Yalnız doğum do günü şey diye. doğum günü sürprizi diye yani bu ne yazacak yine onu söyleyeyim. Tamam canım öyle oturalım bir masada. Hepsi gelsin derdini anlatsın. Sonuçta Hepsini biz beslen. ikramımızı yaparız yine de. <gülüyor> <gülüyor> Senin ne gir. Yani e sokulmayacağı anlamına gel gelmiyor bu. İyilenişler e şeyler de. Benim aklımda bir iki isim var. iki kişi yeter mi? Yeter iki yeter. yeter. Yeter bir kişiyle başlasam yeter bana. Erkek kadın fark eder mi? Hiç fark etmez. Çünkü bir erkek bir kadın var aklında. Tamam çok güzel. Ama birbirlerini tanımıyorlar. Olsun canım Top. masada şey olur. İki masa mı? B1 B2 mesela arasında gidip tamam, gelme. Tamam ben şey orta, tam ortada otururum. Bir oraya dönerim bir buraya döner Baya ama B1 B2 diyorsun. B1 B2'yi B2 bilmiyor gibi konuşuyor. Zannediyor ya. ki T1 T2 diye düşünüyor. Ha. Ama B1, B1 B2, B2 diyorum. B1 B2 o saçma olur ya. Niye? Niye? Birbirlerini duymasınlar abi zaten. Sen bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Sen tam şeyde durursun. O fı fıçıların olduğu yerde muslukların. Hmm. Kafanı bir oraya içerim, bir buraya çevirip. Böyle böyle. <gülüyor> Onlar üzerinde dükkanı kapanır, bitti diye Döndere döndere konuşursun. <gülüyor> bitti gitti. Ben, ya ama bir kişiyle bir başlayayım. Hoşuma He. giderse insanlara zulüm etmek. Zulüm etmek diye Alaycılık. Zulüm olmaz. Umursamaz alaycı davranışlar. He. Zulme edeceksen olmaz. Ben şimdi düşünüp hazmediyor. Bak, şimdi düşünü, bak şimdi ne, ne yapabilirim? B1 olsa oradan çıkarım. Arkadan Ar doğru. Arkadan Eğer kalabalıksa donan. oradan şeye geçerim. Öyle yaparım. Evet evet kesin öyle yaparım. Neyse. Doğum gününde Bu... daha var. Daha var ya yani. düşürürüz. Ne daha yapıyorsunuz bir, ayımız bir doğum gününde? Sene... Geçen sene biliyorsunuz dükkanda kutlamak istiyordum doğum günümü. İzin verilmedi. İzin verilmedi. İzin verilmedi. İzin verilmedi. İzin. Çünkü dükkan açılamadı. Bu sene. Bu sene açık ama dolu BG'cim. Rezervasyon ben güne şimdi. Geliyor benim doğum günüm? Bilmem. İnsan kendi doğum gününün hangine geldi, hangi güne hangi güne hesap, hesap, geldiğini hesap bilmez he, mi? Portatif sen. bilgisayarından bir mısın? hem Sevgililer Günü var öncesinde. Onun için de bir hazırlık yapmak lazım. Hayır, biz biliyoruz da sen yani... Benim şöyle bir fikrim var. Abo. Sevgililer Günü'nde dans söz çıkarmak. Evet. <gülüyor> Çok eğlenceli bir şey çünkü. <gülüyor> Olmaz mı? Ay. Ne, ne oldu? Hangi güne geliyormuş? Sevgililer Günü hangi güne geliyor? Cumaya geliyor ya. adamın doğum günü. Bu adamın doğum günü. Sevgililer günü Perşembe. Sevgililer geliyorum. günü Perşembe. İyi. Senin Cuma'ya geliyor gel. Tamam. Bir başka yere gideyim isterseniz. <gülüyor> ben sizin derdinizi. Başka bir yere giderim ya. Yok canım olur mu? Kebap 49'e giderim. Böyle birkaç arkadaş. Sen beraber. peki doğum günün şey konusunda ne düşünüyorsun? <gülüyor> doğum gününü tam doğum gününde kutlama konusunda. Yani ha, mesela pazarda Pazartesi kutlayayım. Pazartesi kutlayayım o zaman ben en iyisi. <gülüyor> Tamam pazartesiye <gülüyor> çekilir. Çünkü, Çünkü beni askerin <gülüyor> gitmeyeyim <abi> diye <gülüyor> nüfusu da zaten 3 gün erken yazdırmış. Öyle bir şey var. Abi neden? Çünkü alışveriş falan oluyor ya. Ya bir, bir de şöyle oluyor. Hafta sonu herkesin işi gücü oluyor ya. <gülüyor> Doğru kimse gelemez. Hafta içi herkes Ankara'da olur. <gülüyor> bağlayıp bağlayıp tatil Bir de erken giderler. saatte yaparız. 3 gün. Saat. Öğlen yapayım o zaman. Yok Cuma, yok öğlen Cuma, öğlen olur mu ya? <gülüyor> öğlen değil sabah mı yaptın? Yok ya. Akşam üstü. 6 ile 7 arası. Pazart ne zaman? Pazar günü mü? Pazartesi 6 ile 7 arası. Akşam. Akşam. Valla çok iyi zamanlar. <gülüyor> Bir yok. saat tabii ki. Çok iyi zamanlar. Veya bu. pazartesi akşam yapmaktansa. Cuma günü tam gününde. Hı. Saat 11 ile. Gündüz. 12 buçuk arasında yersen. Öğlen yarsam, servisimiz başlıyor. Öğlen servisi de gelmeden 12. <gülüyor> de 12'de, 12'de gelmeye başlıyor. Yavaş, yavaş insanlar. Ya bir de onun temizliği toplanacak falan filan. Doğru. Cık, olmaz da. Ama şey o gün istersen e, yayına gelmesen. Cuma günü. Bir <gülüyor> <süpa> adam, <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz fail ile idare ederiz. Ne diyorsun fail? Valla olur. Yani, Sonuçta de 11 bir senede misin? bir defa olan bir şey. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Sonuçta senin doğum günün o gün. Yani seni de yayına geldiği zorlayamayız. Tamam. Yani dokuz... Ama doğum gününde yayında olamayan adam konumuna düşürecek kendini. E ne yapalım abi olacak o kadar. Biz onu şey yapmayız. Dokuz çeyrekte gidebilir misin? <gülüyor> Sen oraya. Dokuz çeyrekte. Tamam dokuz çeyrekte ben o zaman dükkana giderim. O zaman dokuz on beş on bir. Nasıl? Kimi çağıracağım ben? Siz yayında olacaksınız <gülüyor> <gülüyor> o sırada. Biz yayındayız abi biz gelemeyiz. Gel de bulurum ya ben birilerini o sırada işini bırakacak. Bize ben işte o iki kişiyi ayarlayacağım ben. Bir kadın bir erkek var ya dediğim. Ah doğum B2. günü mü? B1 B2 projesi geçecek hayat. Tamam çok güzel. Sabah. Doğum, tamam mı? Ak, doğum gününde dans söz getirebilir miyiz? Zor gününde mi? Ben doğum, doğum günü. Mü? Ben zaten şey de anlıyorum. Zor gününde dans söz getirebiliriz. Egeciğim zor günlerinde tabii ki dans söz getiririz de sen o hanfendiği beğendin mi? Yani ben çok beğendim. Falan, ben de dansöz hiç var. beğenmedim Ama yani ne kağıt üstünde da? dans söz olduğunu herkesi coşturdu. Sen şey falan kart bastıracak mısın doğum günü kartları? Kart bastıracağım ben. Çıplak fotoğrafım kart vizitleri sokakları alacağım. <gülüyor> hayır. Beni buradan arayın. Hayır, Aşk doktoru diye. Bunu olarak. İstersen doğum şey gününde mesela şey yazacaksın. Karışık çerez, <gülüyor> <gülüyor> Cips. E, dansöz ve daha sürprizler. <gülüyor> Karışık çerez, Cips patlamış mısır ve leblebi diye bir şey yapacağım. Bütün menüyü yazacağım oraya. İstersen şeyi de yapabilirsin. Yani doğum gününde e, kart... Yerine böyle küçük küçük paketler. Küçük küçük paketler o kütüğün üstüne koyarsın bizim dükkanda. Evet. Ondan sonra e, gelen giden olursa onlardan alır. Olur. Bana evet. hediye geliyor mu? Pardon ben paket hazırlıyorum da. Ha, sen o tip bir şey düşünün. Şey yapabilir miyiz? Bence bakın gerçekten e, bunu yayında mı konuşmak doğrusudur bilmiyorum ama. Hı. Sevgililer gününde bir dansız yapalım. Hı. Bence de. Evet. Hakikaten yapalım. Çok hoşuna giden insanların. Sevgililer gününde daha sonra bir olay çıkar ya gecim. Ya şimdi sevgililer gününde ne olacak? Ben zaten sinir olduğum şey hiç konuşmuyoruz bunu ama hepimiz görüyoruzdur yani. Geliyorlar sevgili olarak kapıdan giriyorlar el ele. 10 dakika sonra telefonları çıkıyor. Daha geçen gün öyle çift vardı yani. Haberi bütün gece telefona bakıyorlar. Çok araları ise bazen birbirlerine telefonlarını gösteriyorlar bak falan ya diye. Ya ben onu anlıyorum. Sonra çıkıyorlar. Ben Şimdi onu anlıyorum da. Şimdi günü de aynısı olacak. Girecekler tamam. ondan sonra telefonlar çıkacak. Birbirlerine böyle bazen bak ee de bunu koymuş falan diye bunları gösterecekler. Sonra çıkacaklar. Ama bir downsöz olsa telefon Doğru kalmaz masada. Karşılıklı belki bir çift bugün çıkıyor senelerce çıkıyor. Kaç defa göbek atıyorlar? Hiç. Ama Belki dani dans ediyorlardır falan. O zaman mı? hem kadın hem erkek dansöz geçer. Bence bir dansöz alın. Bugün ya evet. Acaba erkek dansöz flört eden pek çok genç birbirine göbek atarken görmüyor maalesef ülkemizin eksiği bu. Ondan sonra da diyelim çok güzel flört ettiler aralarında güzel bir ilişki doğdu daha sonraki aşamaya taşıyabiliyorlar ve ilk defa adam sevgilisini veya kadın herifi düğünde <gülüyor> göbek atarken görüyor. Ve birden soğuyor yani o adamın nasıl bu adamın içinde mesela imzalarda atılmış zaten o vakte kadar yılansı bir fatih yürek dansçısı varmış yani ve şey de görüyor onu düğünde görüyor bence ortaya önceden çıkarmak için sevgililer günde bir dans söz olsun şimdi bir dakika adam çok kıvırıyor mu adam tam da ağırm olunuyor yoksa böyle şakka mı oynuyor bunları bir görsün şimdi bir kere erkek dans söz bulma şansımız var mı bu bir ikinci büyükün çıktı olarak gelip İsim telefonlara sar telefonlara sarılan ee, kişiler gerçekten bir yara bence yani onlar hadi yine anlaşılabilir de arkadaş olarak gelip iki genç kız mesela geliyorlar oturuyorlar hiçbir kelime ot şey yapmadan kalkıp gidiyorlar Bunları nasıl çözüm bulacağız? Dansöz dansöz çözer mi bunu? Valla memleketin tüm şeyini sorumluluğunu biz taşıyoruz ya ben ona yanıyorum ya vallahi billahi ya hatırlarsanız şey yılbaşı gecesinde de sakin sakin başlamıştık. Vallahi telefonlar çıkmıştı masalara. Tam telefonlar. Ama dansöz geldiğinde bir kere telefonları masadan kaldırıyorlar. Dansöz masaya çıkacak diye. <gülüyor> en basitinden. O zaman adamın adamın aklına mi? yattığına göre kız erkekti. Bir dansöz ortamı. Bol bol bol dansözlü bir şey yapalım. Tamam bir değişiklik olsun. Ve Ama ben... ondan sonra olay çıkarsa kız işte adama sen ona baktın. O yüzden diye. biz çıktı mı Yılbaşı şey dansözümüz hiç işte ben şöyle bir baktım. Ee, dikkatli dikkatli benim çünkü çok sevdiğim iki tane şeydir performans sanatçısı. Biri de dansöz biri bir... de sihirbaz. Dansöz çıktığında hiç öyle bir e, şehvetle bakan kişi görmedim dansözü. Daha çok bizi coşturan bir animatör gibi. Hani uh -huh. dansöz deyince böyle bir şehvet işte ne bileyim bacağına bakayım memesini tutayım falan gibi şey olur. Yok bizim dansözümüz insanları coşturdu animatör gibi sonra da o coşkuyu... Ege Karacan farkıyla şehvet anlayışı memesini tutmak... <gülüyor> <gülüyor> dikkat ettiniz mi onu bilmem bacağına bakayım bacağına bakayım, bakayım ben, Ay, o yüzden <gülüyor> öyle bir güzel animasyon gibi sözümüz gelsin kimse de kimseyi kıskanmaz sevgilim gitti söze para yapıştırdı demez Hatta adam kıza para... ...hadi sen yapıştı falan... ...ben fotoğrafımı çekeyim... ...face'de koyayım diye... ...bir güzel bir neşme olur... Yalnız eğer dansız gelecekse... ...lütfen şort giyiniz... Ne yapacağız orada? Ayı yani... koyacağız... ...kalp <gülüyor> koyacağız... ...masalara gül koyacağız... Bence her masaya... Hayır, ...her masaya bir tane küçük ayı koyacağız... Ayı, ayı olmasın ya... Ya sevginin sembolü ayıdır Oktay... Ya bizim şeyden yılbaşından kalan şeylerimiz nerede? Muhal babalarımız. Muhal babalarımız. Onları koyalım abi. Hem masraf olmaz. <gülüyor> Bence masrafım. var ya, onu ay babaları güzel bir tıraş edelim. Edelim mi tıraş ya? Muhal babaları. Vallahi edelim, Vallahi ben da, çok merak ediyorum. Nur Yızlı bir şey çıkacak mı altında? <gülüyor> Vallahi güzel bir tıraşını edelim. Onu sen sonra şeye gönderirsin Ömer Çarakı'la. <gülüyor> Nur yüzü çıkarsa. Bunu lütfen açıklayınız diye. Ben merak ediyorum onu. Normalde yüzü şey mi yapıyorlar böyle tamamını yapıp sonradan o beyaz sakalları mı yapıştırıyorlar? Yok önce sakal var onun üstüne Hayır yoksa şey. Lan zaten bu sakalın altında kalır. Bırak o dedi. Lap diye koyuyorlar mı? Güzel bir tıraşımızı yapalım efendi gibi. Sen üretici olarak mı ben, Hayır merak ediyorum o. Bizim... Şimdi benim düşünceme göre de Fahir'in dediği mantıklı. Ben eğer bir Çinli Noel Baba üreticisi olsam, burun, göz falan filan onları güzel güzel yapardım. Altınlı yamuk yumuk bir şey yapardım. Al, koy vergisi. Boşu boşuna kalıp çıkarmaya gerekiyor. Ben yok. de Çinli üretici olsam size şöyle cevap verirdim. Yamuk yumuk yapmam. Bana ne gibi bir faydası olabilir? Yamuk ucuz olacak yapmam. daha ucuz. Ha, ucuzsa tabii ki. Yani bir dolar Bak. değil de 95 cent Baya iyi konuşuyor mu Türkçe'yi fark ettin mi? Fark Çok. Ettim. Evet. Uzun yıllar Türkçe ilgileniyor. Gidip gelmiş Pekin Türkçesi <gülüyor> Sevgiler <gülüyor> günü özel programını şimdiden hazırlamaya başladım ben Dansöz ve ben bilmem eşim bilir yarışması Aa o yarışmayı yapalım bahçede Tamam eşiniz T1'de şuraya ne kadar zamanda Kaç bardak taşır Yok ya bizim önde uzun bir var ya orada bardak atma yaparız. Ha olabilir. Vallahi. Tam orası onun için. Hep kırmalı yarmalı mı? Yani? <gülüyor> Normalde kırılan bardaktan daha az kırılır o gece. Ya, rahat olun. Mesela eşiniz bu çam ağacındaki topları ne kadar zamanda sökebilir desek daha iyi değil ya? <gülüyor> yani evet ya, o yararlı. topların bir şekilde sökülmesi lazım ya. Ne kadar nasıl söküyor Ben diyorum ki <gülüyor> ne kadar zamanda değil. Nasıl sökebilirin cevabını bize ne kadar zamanda verebilir? Küçük bir maymun alalım küçükten bunu eğitelim. Bence ben maymun almaya karşı değilim. Büyük olmasına <gülüyor> karşıyım zaten. Bari. O yüzden bu önerine destek veririm. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. İzmir'de zamanında hamburgerce açılmıştı. Meşhur asburger. Onun kafeste <gülüyor> Allah ak, babası. Allah. ak babası vardı. Allah sağlık. Valla hamburger yemeye gidiyorduk. Ak babaya bakıyorduk. Maymun alsak bizim dükkan coşar. Et Şimdi veriyor muydunuz? Çok ha? güzel yalnız. Hamburger yani mesela hakikaten öyle bir şey beklerken geçen zaman çok sıkıcı ya. Evet. Çok güzel yöntem bulmuş adam. Tabii Hamburgeri canım. yaparken sen de sıkılmıyorsun. Kasasında da rahmetli bambam oturuyordu. Hadi ya. Hmm. Orada. Evet, Küçük Allah. parmağıyla basıyordu kasanın bütün düğmelerini. Meşhur bambam. Bam. Hatırlıyorsunuz değil mi bambamı? Bam bambam olarak bezeceğim. tanınıyordu. Evet evet. Bambam bam olarak, olarak. Tamam. Evet, evet tamam. tamam o zaman. Onu <gülüyor> O zaman belki akbaba o ve zaman, dansöz. Tamam Hatta o zaman şu maymunu. <gülüyor> Son dansözü akbabalara atarız. Mesela. Nereden bulabiliriz maymunu? Bak, şeyi, akbabayı. <gülüyor> ya bir bakalım da. Peki. Aa maymunu Erva'dan isteriz işte. Sanki <gülüyor> Erva şey mi ya? Veterinerlik fakültesinde yeni maymun aldılar diye konuşuyorduk biz geçen gün. Bir tanesini getirsin sevgililer gününde. Bütün günlü geçiyoruz. Deneyler ya. için tekrar dönsün zaten. deney için mi almışlar? Dönsün Yok, ya. eğlenmek için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Dede. içimiz çok sıkıcı demiş bütün orada. Yaş aynı <gülüyor> olsun. Yani. Ya bu fayın en kötü yanı bu. Herkesi kendisi gibi zannediyor. Mesela o iktisatta hiç maymun yoktu. O yüzden ben 6 senede bitirdim. Bir maymun koysalardı oraya. Ben her gün maymunu görmeye derse giderdim. E ne olacaktı? 6 senede değildi de <gülüyor> 3 ayda bitirirdim. Vallahi <gülüyor> ben 3 ay yine iyi bir rakam ya. Yani. Çubuk kraker alırdım dersin mesela hem dersimi dinlerdim hem maymunu atmak için onu kırardım. Maymunu zapt edebilir miyiz acaba ya? Hadi dans sözleri zapt ederiz. Ya de. onu Herkes bir, birine, birine şey zapt etmek en kolay şeydi. Ne yapacağız bağlamayalım hayvanı Hakan da Hakan şöyle gözlerini açtım o maymun nasıl muma döner biliyorsun. <gülüyor> Sustalı maymuna döner bir <gülüyor> anda. Bak şöyle yapar. Şöyle söyleyeyim Oktay. <gülüyor> Peki kediyle anlaşabilir mi maymun? Kedile maymun çok rahat anlaşır. Biliyorsunuz sevgili dükkanında bir kedimiz var. <gülüyor> bu cevabın hemen geleceğini tahmin etmeliydim. <gülüyor> Youtube'da izledim maymunun kedimi emziriyordu, kedimi maymunu emziriyordu. Öyle bir şey. O da çok güzel bir can şenliği olur dükkanı. Ben ama maymuna eğiteceğim ve şey diyecek. Ece Bey, bana <gülüyor> istediğiniz bir şey var mı? Ben ağaca çıkıyorum diyecek. Tık tık tık ağaca çıkacak. <gülüyor> Ay. Güzel olur ya. Tamam o zaman? Bir günlüğüne maymun. Maymun bulamıyorsak dans söz yoksa akbaba mı? Öyle mi bağlı? Yok akbaba yapmayalım ya. Tam ak bir bana. panayır. Bence zaten sevgililer gün öncesinde de bir kermes düzenleyelim. Ateş şu tan adam olacak mı? Jonglör mü? Hayır, <gülüyor> ateş Hadi <ateş yutanım. gülüyor> Sizin başka bir espriniz yok mu? Yok efendim. Ne yapıyorsun, bunları ateş çeviremiyor ya. musunuz? Hayır, sadece Bunun ateş yutuyorum. Şey Bakın, <gülüyor> ateş, ateş yutuyor ama. Ateş yutmada bir numara. O zaman onu şeyde yaparım. hafriyat kaldırılacak bir yerde. Şimdi <gülüyor> hemen kamyon çağıracağım. <gülüyor> Aynı parayı ateş utan adama veririz. Hem çöpü yakar hem bir şehenlik oluşacak. <gülüyor> <Bir şahancık olur. gülüyor> Keşke onu çağırsalardı hakikaten. <gülüyor> <Ateş>. <gülüyor> bir gün bir gün olacak.